2003 numaralı konu, Ebu Bekir Şam'da bulunan İslam ordusu kumandanlarına Allah'tan yardım dilemelerini tavsiye eden bir mektup yazması, İyad el-Eşari şöyle anlatıyor, Yermük Muharebesinde bulundum, bu savaşta şu beş kumandan vardı, Ebu Ubeyde, Yezid bin Ebi Süfyan, Şurah bil bin Hasene, Halit bin Velid ve İyad bin Ganem el-Fihri, Ebu Bekir Sıddi bize, Ebu Ubeyde'den ayrılmayınız, diye yazmıştı. Biz de bir mektup yazarak sayımızın azlığından bahisle takviye istedik. Bunun üzerine o, bize şu mektubu gönderdi. Mektubunuzda benden takviye göndermemi istiyorsunuz. Size bol ve her zaman hazır askerlere sahip ve herkesten daha kuvvetli olan Allah'tan yardım istemenizi tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber Bedir gününde sizden daha az sayıda bir kuvvetle galip gelmiştir. İyad el-Eşari şöyle anlatıyor. Hz. Ömer bir mektup yazarak bize şunları söyledi, mektubumu aldığınızda düşmanla savaşınız ve sakın bana ikinci kez müracaata bulunmayınız, böylece savaşa başladık ve düşmanlarımızı yenilgiye uğrattık, dört fersahlık bir mesafe düşman cesetleriyle dolmuştu, çok büyük ganimetler elde ettik, her birimize onar baş hayvan düştü, bir ara Ebu de benimle kim yarışır, dedi, bunun üzerine bir genç çıkıp, eğer öfkelenmezsen ben yarışırım, dedi, Sonra genç ebu ubeydeyi geçti. Ebu ubeyde eğer siz bir ata binmiş, iki saç örgüsü havada dalgalandığı halde gencin arkasından geliyordu.